Allah'ın istediği de budur evvela. Şıkkten beri olacaksın. Hak bir şelikin naziri yok. Evvela ahiri yok. Evvel, ahir, yok. Evvel ahir o. Mekandan münezzeh. Mekanların mekanı. Cenab-ı Hak Celle ve Kadir Hazretleri. Hüllü şeyin muhittir yani. İşte 99 esması 1001 esması ile bizlere kendisini bildirmiştir. Kudretini gözünden görüyorsun. Kendi vücudu evvela gör. İşte ayatı en yeni gör kendini nasıl kurulmuşsun. Sana bu kâfi gelecek.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 Şefaye Sağlam bir imana malik ol. Gözünle görmüş gibi Allah'a inan. Her ne kadar görmesen de Allah seni görmektedir. Halbuki peynematul lefesem nereye bakarsa hakka döneriz. Hakka ama görmek şarttır. Nereye dönsen Hakk'ın cemalle dönersin. Yakın bir zamanda da inşallah o cemal-i ba kemal-i ilahiyi herkesin istidâr ve yüce hak kendisi bize takdim edeceğini gösterecektir.